5. Kısım Denizli Hayatı Risale-i Nur'un neşriyat ve fütuhat dairesi gittikçe genişliyor. İhtiyakla nurları okuyanlar, günden güne ziyadeleşiyor. Risale-i Nur'daki harika kuvvet ve tesiratın neticesini müşahede eden gizli İslamiyet düşmanları, yine bir entrika çevirip, Risale-i Nur'a ve müellifi Bediüzzaman'a suikastla, Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, halkı hükümet aleyhine çeviriyor İnkılapları kökünden yıkıyor, Mustafa Kemal'e Deccal, Süfyan din yıkıcısı diyor, bunu hadislerle ispat ediyor gibi bir sürü bahaneler ve planlarla ittiham edilerek, Kastamonu'dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne 126 talebesiyle beraber 1943 senesinde sevk ediliyor. Haşiye. Denizli hapsinin yegane sebebi, Risale-i Nur'un Isparta ve Kastamonu merkez olarak sahil vilayetlerde intişarı, ve böylece din muhabbetinin gittikçe tezayüt etmesiydi. Hatta Denizli hapisinden az evvel 7. şua olan Ayetül Kübra risalesi İstanbul'da gizli tabedilmişti. İman hakikatlarını harika bir surette izah ve ispat eden bu eser de imansızları telaşa düşürmüş ve Denizli hadisesine bir sebep gösterilmişti. Sonra Risale-i Nur külliyatında siyasi bir mevzu olup olmadığını tetkik için birkaç memurdan müteşekkil bir ehli vukuf teşkil edilerek müsaade edilen nur risaleleri ve mektuplar tetkik'e başlanınca Bediüzzaman bu vukufsuz ehli vukuf risale-i nuru tetkik edemez. Ankara'da yüksek ilmi bir ehli vukuf teşkil ettirilsin. Avrupa'dan filosoflar getirilsin. Eğer onlar bir suç bulurlarsa en ağır cezaya razıyım der. Bunun üzerine risale-i nur külliyatı ve bütün mektuplar. Ankara'da profesörler ve yüksek alimlerden mürekkep bir ehli bukufa satır satır tetkik ettirilir. Ehli vakuf tarafından Bediüzzaman'ın siyasi bir faaliyeti yoktur. Onun mesleğinde cemiyetçilik ve tarikatçılık mevcut değildir. Eserleri ilmi ve imaniidir. Kur'an'ın bir tefsiridir diye rapor veriliyor. Mahkemeye verilişindeki ittihamlar, delilsiz ve ispatsız olduğu için bir takım uydurma bahane ve tertiplerden ibaret olduğu anlaşılıyor. Neticede, Bediüzzaman büyük bir müdafaa yapıyor. Nihayet, mahkeme ittifakla 16.6.944 tarih ve 199 Taksim 136 sayılı beraat kararını veriyor. 130 parça Risale-i Nur külliyatının hepsine serbestliyet verip, sahiplerine tamamen iade ediyor. Beraat kararını, temyiz birinci ceza dairesi, 30-12-1944 tarihli ilamla, ittifakla tasdik edip, Risale-i Nur davasının hakkaniyeti, kaziye muhkeme halini alıyor. Bediüzzaman Said Nursi ve talebelerinden bir kısmı, hapiste 9 ay kaldıktan sonra, beraet kararı üzerine tahliye ediliyor. Fakat Said Nursi hazretlerini, hapishanede zehirliyorlar. Ölüm tehlikesi geçiriyor. Cenabı Hakk'ın inayetiyle kurtuluyorsa da, Tarihte hiçbir kimseye yapılmayan zulüm, işkence ve ihanetlere maruz bırakılıyor. Bediüzzaman gizli dinsiz münafıkların ile girdiği bütün mahkemelerde olduğu gibi, bu idam planı ile verildiği mahkemede de hak ve hakikatı pervasızca ve ölümü hiçe sayarak haykırıyor. Üstad Bediüzzaman deniz lâpsinde meyver isalesini telif etmiştir. Bu risale, bilahire Asay Musa mecmuasının başında neşredilmiştir. Meyve 2 iki cuma gününde tehlif etmiştir. Hapishanede bulunan bütün nur talebeleri ve diğer mahpuslar, meyve yazmışlar, o risalenin hakikatleriyle iştigal etmişlerdir. Hapishaneye kağıt sokulmuyordu. O eser gizlice yazılmıştır. Hatta kibrit kutusuna yazmışlar ve bu gibi şartlar altında çalışmışlardır. Haşiye, On meseleden ibaret olan çok ehemmiyetli Meyve Risalesi'nden numune olmak üzere 6. ve 7. meseleler Denizli hayatının sonuna derc edilmiştir, Müracaat edilsin. Bediüzzaman Said Nursi'nin Denizli mahkemesinde yaptığı müdafaadan bazı kısımlar. Evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon dahil mensupları var ve her gün 5 defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine, Kemal'e hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. İnnel mu'minune ihvetun kutsi programıyla birbirinin yardımına, dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını takyiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ve daimi berzahi hapsi münferit'ten kurtarmaktır. Sâir dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar-ı ittihamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Dünyaya karışmak arzusu bizde bulunsaydı böyle sinek vızıltısı gibi değil, top güllesi gibi ses ve patlak verecekti. Divan harbiyörfi de ve Mustafa Kemal'in hiddetine karşı divan-ı riyasette şiddetli ve dokunaklı müdafaa eden bir adam, 18 sene zarfında kimseye sezdirmeden dünya entrikalarını çeviriyor diye onu ittiham eden elbette bir garazla eder. Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuriyle Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an dahi arş-ı azam ile bağlıdır. Kimin haddi var elini oraya uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün. Hem bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti 33 ayatı Kur'aniyenin işaratı ile ve İmam Ali radıyallahu anh'ın üç keramatı gaybiyesi ve Gavs-ı Azam'ın kat'i ihbariyle tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur bizim adi ve şahsi kusurumuzdan mesul olmaz ve olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddi hem manevi telafi edilmeyecek derecede zarar olacak. Haşiye, bu istida, Kastamonu zelzelesinden yirmi gün evvel yazılmıştı. Risale-i Nur bereketiyle her vilayetten ziyade afattan mahfuz kalmıştı. Şimdi afat başladı ve davamızı tasdik etti. Bazı zındıkların şeytanetiyle Risale-i Nur'a karşı çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an menetmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde, umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'î ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, Elbette hükümeti ifa eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Elhasıl madem biz ehl-i dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize imani hizmetimize ilişmesinler. Mevkuf Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e, Efendiler, size katı haber veriyorum ki buradaki zatların bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka. İstediğiniz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatlı arkadaşlarım var. Biz, Risale-i Nur'un keşfiyatı kat'iyesiyle, iki kere iki dört eder derecesinde sarsılmaz bir kanaatle bilmişiz ki, ölüm bizim için Sırrı Kur'an ile idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrilmiş ve bize muhalif ve dalalette gidenler için, o kat'i ölüm, ya idam-ı ebedidir, eğer ahirete kat'i imanı yoksa, veya ebedi ve karanlıklı hapsi münferittir, eğer ahirete inansa ve sefahet ve dalalette gitmiş ise acaba dünyada bu meseleden daha büyük daha ehemmiyetli bir meseleyi insaniye var mı ki bu ona alet olsun sizden soruyorum madem yoktur ve olamaz neden bizimle uğraşıyorsunuz biz en ağır cezanıza karşı kendimiz alemi nura gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz diye kemal metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip, dalalet hesabına mahkum edenleri, sizi bu mecliste gördüğümüz gibi, idam-ı ebediyle ve haps-i ile mahkum ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz, onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu kat'i ve ehemmiyetli hakikatı ispat etmeye ve en mütemerritleri dahi ilzam etmeye hazırım değil vukufsuz garaskar maneviyatta behresiz ehli vukufa karşı belki en büyük alim ve filozoflarımıza karşı gündüz gibi ispat etmezsem her cezaya razıyım. İşte yalnız bir numune olarak iki cuma gününde mahpuslar için telif edilen ve Risale-i Nur'un umdelerini ve hülasa ve esaslarını beyan ederek Risale-i Nur'un bir müdafaanamesi hükmüne geçen meyve risalesini ibraz ediyorum ve Ankara makamatına vermek için Yeni harflerle yazdırmaya, müşkilatlar içinde gizli çalışıyoruz. İşte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz, eğer kalbiniz, nefsinize karışmam, beni tasdik etmezse, bana şimdiki tecrid-i mutlak içinde her hakaret ve işkenceyi de yapsanız, sükût edeceğim. Elhasıl, ya Risale-i Nur'u tam serbest bırakınız veyahut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikatı elinizden gelirse kırınız. Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz, belki de sizi ikaz etmek lazım idi ki, kader ilahi bizi bu yola sevk etti. Biz de, men âmene bil kader, emine minel keder düsturu kudsi'yi kendimize rehber edip, her bir sıkıntılarınızı sabır ile karşılayacağız, diye azmettik. Mevkuf Sayit Nursi Bismihi Sübhane Zamanı saadetten şimdiye kadar cari bir adet-i İslamiyeye ittibaen Risale-i Nur'un hususi menbaları olan yüzer ayet-i meşhureyi büyük bir en'am gibi hizbi Kur'ani yaptığımızı dinde tahrifat yapıyor diye muahize etmişler. Hem bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve zabıtnamede kaydedildiği gibi, odun yığınları altından çıkarılan tesettür risalesiyle, bu sene yazılmış ve neşredilmiş gibi bizi ittiham etmek ister. Hem Ankara'da hükümetin riyasetinde bulunan, birisine Mustafa Kemal'e söylediğim itirazlara ve ağır sözlere mukabele etmeyip sükût eden ve o öldükten sonra onun yanlışını gösteren bir hakikat hadisiyeyi beyandaki fıtri ve lüzumlu ve küllî ve mahrem tenkitlerim, Medarı mesuliyet yapılmış. Ölmüş ve hükümetten alakası kesilmiş bir şahsın hatırı nerede ve hükümetin ve milletin bir hatırası ve cenabı hakkın bir tecelli hakimiyeti olan adaletleri kanunları nerede. Hem biz hükümeti Cumhuriyet ve esaslarından en ziyade kendimize medarı istinat ve onun ile kendimizi müdafaa ettiğimiz hürriyeti vicdan esası, Bizim aleyhimizde medar mesuliyet tutulmuş, güya biz hürriyet-i vicdan esasına mu'arız gidiyoruz. Hem medeniyetin seyyiatını ve kusurlarını tenkit etmesinden hatır ve hayalime gelmeyen bir şeyi namelerde isnat ediyor. Güya ben radyo, tayyare ve şimendiferin kullanılmasını kabul etmiyorum diye terakkiyat ı aleyhinde bulunduğumla mesul ediyor. Haşiye Radyo gibi azim bir nimeti ilahiyeye karşı azim bir şükür olmak için radyo Kur'anı okuyup bütün zemin yüzündeki insanlara dinlettirip küreği havanın bir hafızı Kur'an olmasıdır demiştim. İşte bu numunelerine kıyasen ne kadar hilafı adalet bir muamele olduğunu inşallah insaflı adaletli olan denizli müddiyi Mumisi ve mahkemesi göstererek o zabıtnamelerin evhamlarına ehemmiyet vermeyecekler. Hem en acibi budur ki başka mahkemenin müddei umumisi benden sordu Mahrem şu şuada demişsin ordu dizginini o dehşetli şahsın elinden kurtaracak Murad'ın orduyu hükümete karşı itaatsizliğe sevk etmektir. Ben de dedim maksadım o kumandan ya ölecek veya tebdil edilecek ordu onun tahakkümünden kurtulacak demektir. Acaba hem gayet mahrem 8 senede yalnız iki defa elime geçen ve aynı zamanda kaybedilen hem ahir zamana ait bir hadisin manasını külliyi bir surette beyan eden hem aslı eskiden terife edilen bir risale hem bir tek nefer görmediği halde nasıl sebebi ittiham olur maatte süf o insapsızların o acib ittihamı iddianameye girmiş hem en garibi şudur ki bir yerde demişim Cenabı hakkın büyük nimetleri olan tayyare şimendifer ve radyoya büyük şükür ile mukabele lazımken Beşer şükür etmedi, tayyareler ile başlarına bomba yağdı ve radyo öyle büyük bir nimeti ilahiyedir ki ona mukabil şükür ise o radyo milyonlar dilli bir külli hafızı Kur'an olup bütün zemin yüzündeki insanlara Kur'anı dinlettirsin. Haşiye, Üstadımızın senelerce evvel haber verdiği ve temenni ettiği bir hakikat memleketimizde de tahakkuk etmiş bulunuyor. Elhamdülillah şimdi radyomuzda Kur'an okunuyor. İnşallah öyle bir zaman gelecektir ki Kur'an hakikatları olan Risale-i Nur radyolarla ders verilecek, beşeriyet büyük istifadelere nail olacaktır. Ve 20. sözde Kur'an'ın medeniyet harikalarından gaybi haber verdiğini beyan ederken bir ayetin işareti olarak Kafirler şimendifer ile alemi İslam'ı mağlup ederler demişim. İslam'ı bu harikalara teşvik ettiğim halde bir sebebi ittiham olarak şimendifer ve tayyare ve radyo gibi terakkiyatı hazıra aleyhinde diye iddianamenin ahirinde beni evvelki müddei umuminin garazlarına binaen ittiham eder. Hem hiçbir münasebeti olmadığı halde bir adam Risale-i Nur'un ikinci bir ismi olan Risaletün Nur tabirinden Kur'an'ın nurundan bir risalettir, bir ilhamdır demiş. İddianamede Başka yerin verdikleri yanlış mana ile güya Risale-i Nur bir Resûldür diye benim için bir sebebi ittiham tutulmuş. Hem müdafatımda 20 yerde kat'î bir surette hüccetler ile ispat etmişiz ki bütün dünyaya karşı da olsa din ve Kur'an ve Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve edilmez. Ve biz onların bir hakikatını dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bilfiil fiil öyleyiz. Bu davanın emareleri 20 senede binlerdir. Madem böyledir ben ve biz bütün kuvvetimizle deriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Said Nursi